Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa'da ne olup bitiyor neler konuşuluyor basında medyada ee, sizin demin belirttiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında Avrupa'da da e, çeşitli e, doğa olayları fırtınalar seller yangınlar var e, ama e, tüm bunlarla birlikte e, bu e, bu olaylar durdurulabilir, engellenebilir ya da hasarları azaltılabilir e, olaylar. Buna ilişkin olarak Fransa yargısından son dönemde çıkmış e, iki önemli karar var. Öncelikle Eurotopics bültenlerinden e, bu konuyu e, aktarmak istiyorum. E, bu e, üç gün önce Fransa'nın danıştayı hava kirliliği oranlarını düşürmek üzere Fransız hükümetinin yetersiz kaldığını belirterek, e, yapması gerekenleri yapmadığını söyleyerek e, 10 milyon avro para cezası kesti. Bunu keserken de bu şimdiye kadar e, hiç olmayan bir şey, bu kadar yüksek bir ceza kesmediğini e, belirterek e, söyledi. Sürecin başlangıcı şöyle. 2017'de bir Çevre Koruma Derneği başvuruda bulunuyor. Fransa'da hava kirliliği seviyesinin yani bu havadaki nitrojen dioksit yoğunluğunun ki bu en çok otomobillerin fosil yakıt kullanan otomobillerin neden olduğu bir, bir element ve partikül miktarının olması gerekenden AB direktiflerine göre olması gerekenden çok daha fazla olduğunu söyleyerek bir çevre Koruma Derneği Danıştay'a müracaatta bulunmuştu. 2017'de Danıştay bu Çevrek Koruma Derneği'ni haklı buldu ve Fransız hükümetine bu konuda önlemler alması gerektiğini söyledi 3 yıl içerisinde. 3 yıl geçti, geçtiğimiz yıl Danıştay tekrar bir değerlendirme yaptı. ...ve bu e, seviyelerin hala... Olması gerekenin kabul edilebilir seviyenin oldukça üstünde olduğunu söyledi. Ve son olarak da 3 gün önce bu 10 milyon e, euroluk rekor cezayı kesti. Bu cezayla ilgili olarak önemli bir şey. E, bu, bu ceza kesildi ama kime gidecek, ne olacak? E, bunun yüz bin eurosu en başta bu şey başvuruyu yapan derneğe veriliyor. Geri kalan kısmı da diğer çevre örgütleri arasında paylaştırılacak. Ee, bu hava kirliliği, nitrojen, dioksit ve e, kabul edilebilir seviyenin üstündeki partikül miktarının Fransa'da her yıl 40 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı söyleniyor. Ve dolayısıyla e, bu ceza çevreciler tarafından gayet e, olumlu bir adım olarak görülüyor. E, sadece bu değil aslında, Temmuz ayının başında da daha geniş kapsamlı bir konuda bir karar verdi Fransız danıştayı. Şöyle Fransa'nın Paris İklim Anlaşması'ndaki taahhütlerine göre 2019'a kadar sera gazı salımını 1990'a kıyasla %40 azaltması gerekiyor. Ama görünen o ki buna... İklim ataliti diyorlar. Bir atalet içerisinde hükümet ve 2015-2018 arasında hiç bu taahhütleriyle uyumlu politikalar izlememiş. Bu hedefleri fazlasıyla aşmış. Bu nedenle de Temmuz başında yeni bir karar verdi ve dedi ki... Eğer ki gerekli tedbirleri almazsa e, ben yine hükümete ceza keseceğim e, şeklinde bir e, açıklaması oldu. E, bu enteresan çünkü bir hükümet e, belli politikaları uygulamadı diye hani seçmenleri tarafından belki işte cezalandırılabilir. Bu bir oy, oya e, seçimlerde bir karşılığını bulabilir. Hukukun yargının bu konuda e, bir şeyler yapması nasıl olabilir ki hani bu çok karşılaşılan bir durum değil. Bir kısım yargının bu konuda karar vermemesi gerektiğini söylüyor bazı yorumcular. Ama bazı yorumcular da bunun son derece olumlu olduğunu ve önemli olduğunu söylüyor. Örneğin Fransa'dan Le Quotidien gazetesinden bir yorum aktarayım. Diyor ki yorumcu bu kararlarla devlet ve şirketleri Gezegenimizi korumaya çağırmak için elimizde çok fazla hukuki imkan olduğunu gördük. STK ve yurttaşların harekete geçmesiyle Fransız yargısı da çevre ve iklim koruma konularını gündeme alıyor. Yargı iklimin alarm verdiğinin farkında en azından Fransa'da durum bu. Ümit edelim bu kararlar Avrupa'nın başka ülkelerindeki mahkemelere de ilham versin. Evet bu son derece önemli bir nokta ve karar. Ee, i̇yi ki bunun altını da çizdim. Bugün eee sonra hukuk güvenliği 15 30'la 16 30 arasında hukuk güvenliği programında da konuşuluyor. Bahri Belen ve Aylin Tuncel'in hazırladığı programda ben de izde Nahçıvan'e konuk olarak bu meseleden de bahsettik ve çok önemli yani Conseil ta denilen işte Danıştay 1 Temmuz 2021'de son derece önemli bir karar aldı. Senin de altını çizdiğin gibi bütün gerekli tedbirleri almak zorunda Fransa hükümeti 2022 Mart'ına yani gelecek Mart'a kadar ve sera gazı emisyonlarının iklim hedeflerine uygun hale getirmek üzere eğrinin dönüştürülmesi için diye. Ve 2030'a kadar da %40'lık bir e, azot dioksit ve diğer yani karbon dioksit ve diğer sera gazlarının azaltılmasının şart olduğunu bizzat en yüksek idare mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ve yani şeyi iptal etti e, Danıştay konseyde ta e, hükümetin üstü kapalı bir şekilde reddediyor gerekli tedbirleri almayı. Yani 2019'da ve 2020'de gerekli şeyler istenen iklim hedeflerine uyulmadığını söylüyor Danıştay. Ve şu andaki iklim düzenlemelerinin de hedefe ulaşmakta yeterli olmayacağını söylüyor. Ve 31 Mart'ta kadar yani gelecek yılın Mart sonuna kadar da bütün gerekli tedbirleri almak zorunda olduğunu hükümetin söyleyen bence de son derece önemli bir karara imza attı. Şey Grand Saint Grand Saint Belediyesi'nin açtığı dava bu. Çok ilginç bir şey yani. Evet. Ee, şöyle Mart ayının işte 9 ay mühlet verdi hükümete. Ee, Fransa'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan ayında yanlış e, bilmiyorsam e, 10 Nisan'da e, bu e, tam da işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki döneme de denk gelecek. O 9 aylık değerlendirmenin sonucu işte belki yine ceza e, verilecek. Bunun e, gerçekten yani bu seçim gündemine sokulması açısından da kamuoyu gündemine e, sokulması açısından da e, ilginç bir e, gelişme olacak. Evet, darısı diğer ülkelerin başına diyelim. Çok önemli bir kararı e, takdirle karşıladığımı na naçizane şahsen söylemekle bitireyim burada ben de. Tamam. E, Fransiye'den başka bir konuya geçelim. Şimdi Fransa'da bu hafta başında sağlık sertifikası dönemi başladı. E, kafelere, konserlere ya da şehirler arası e, ulaşım taşıtlarına binerken bu sağlık sertifikasını göstermeniz gerekiyor. Bunun için işte ya aşı olmuş olmanız... E, Buna dair belgeyi ya da işte PCR testinizin sonuçlarını göstermeniz gerekiyor. Ayrıca 15 Eylül'e kadar da e, sağlık sektöründe çalışanlar, bakım evi çalışanları ya da itfaiyeciler gibi bazı meslek gruplarının aşı olması zorunluluğu getirildi. E, Şimdi bu hafta başında sağlık sertifikası dönemi başlarken e, protestolarda geçtiğimiz hafta sonu e, daha da önceki haftalara kıyasla daha da yaygınlaşarak ve büyüyerek sürdü. Bu protestoların dördüncü haftasıydı. Ve Paris'te ve pek çok şehirde 230 binden fazla insanın protestolara katıldığı söyleniyor. Aşı mecburiyetine ve bu sağlık sertifikasına Karşı çıkan insanlar bunlar aşırı sağdan da insanlar var aşırı soldan da sarı yeleklerden de e, bu, bu şeyleri uygulamaları sağlık diktatörlüğü olarak e, tanımlıyorlar. İşte bunu Yahudi Mason komplosu olarak görüyorlar ve Yahudi karşıtı sloganlar da atılmış bu protestolarda. Fransa ve genel olarak da diyebilirim ki Avrupa bu protestoları ve bu ee, önlemleri e, konuşuyor gündemindeki meselelerden bir tanesi. Bir yandan 230 bin kişi sokaklara çıkmış vaziyette ve dördüncü haftadır büyüyerek e, süren e, protestolar var. Ama bir yandan da e, Macron'u e, büyük bir çoğunun sessizce desteklediği ve bunun hani Macron'un hanesine bir başarı bir politika olarak geçeceğini söyleyen yorumcular var. Ee, ancak Guardian gazetesi burada önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ee, diyor ki Macron'un bu politikaları başarı olarak kabul edilebilir. Ee, ancak e, öte yandan bu huzursuzluğu dikkatle bakmamızı gerektiren bir takım hususlar var. Sağlık sertifikası karşıtları muktedirlere ilişkin şüphe ve güvensizlik kuyusundan besleniyorlar. Protestolara katılanların sayısı 240 bin olsa da Fransızların üçte biri bu protestolara sempatiyle yaklaşıyor. Son yerel seçimdeki düşük katılım oranlarının da gösterdiği gibi rahatsız edici, de, edici derecede büyük bir azınlık siyaset sınıfına inancını kaybetmiş durumda. Covid tehdidi yavaş yavaş geri çekilecek. Ancak hükümetler sıfır karbon salımına geçtiklerinde, buna yönelik hamleler yaptıklarında belirleyici olan e, bu vatandaşların onayı ve güveni olacak. Fransa'daki protestolar bunun kolay olmayacağı yönünde bir uyarı diyor. Yani burada e, aşı karşıtlığı ya da bu sağlık sertifikası Karşılıklı bunun doğru olup olmaması mesele değil de gittikçe büyüyen oranda insanın politikacılara güvenini kaybetmesi, politikaya güvenini kaybetmesi önemli bir nokta olarak belirliyor bu belirliyor bu protestolarda. Evet, evet bu da önemli yani biraz önce de Osman Albekle. Pandemide sağlık programında konuşma fırsatını bulduğumuz bir şey çok önemli bir konu. Bu aşı müteredditleri ya da karşıtları dediğimiz şeyler çeşitli ülkelerde gruplar böyle gösteriler de düzenliyorlar. Ve genellikle de sağ politikalarla hatta bazen aşırı sağla Neonazilerle de birleştikleri göze çarpıyor. Bu bu da önemli altı çizilmesi gereken bir şey ve özgürlük meselesi olarak ortaya konuyor. Herkesin istediği gibi karar verebileceği şey deniyor ama yani Tekir da mesela tabip odasından iş Sağlığı ve iş yeri Hekimliği komisyonu başkanı diyen gidiz geleğende üretime ara verilmeyen iş yerlerinde aşılamaların tamamlanmasının kritik önemde olduğunu söylüyor. Ve bunun özgürlükle aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur diyor. Zira özgürlük aramının içinde bireyin kendisine ve topluma sorumluluğu bulunmaktadır diyor. Yani kendi özgürlüğünün başkalarının özgürlüğüyle sınırlandığı bir yana bir de sorumluluk meselesidir diye altını çizmiş. Profesör yani e, Türk Toraks mesela kamusal yaptırımlara ilişkin önerisi de aşı olmamış kişilerin çok sayıda e, insanın bulunduğu tüm kapalı ortamlara girişinde hasta olmadıklarının gösterilmesi ve hızla bunun içinde iş yerlerinde yüksek hızlı antijen testlerini zorunlu tutma düşünülmesi gerekir diyor. Belli tipte maske ve semptoma bakılmaksızın da PCR testlerinin periyodik olarak dönem dönem, dönem sürekli yapılması gerekiyor. Ve iş yerlerinde de aşılama hızının arttırılması gerektiğini söylüyor. Bu gösterilerin bir şekilde çarpı, çarpıtılmasına da engel olacak nitelikte. Açıklamalar bunlar yani olması gereken çünkü özgürlük meselesi olarak göstererek bütün toplumun sağlığını da tehlikeye atmaları söz konusu böyle özgürlük meseleleri diye göstererek. Evet siz iş yerlerinde çalışma hayatında Covid ve aşı ilişkin bir şey söylediniz. Aynı zamanda bu eğitimi de ciddi şekilde etkileyen bir şey. E, üçüncü konumuz da e, şey, Avrupa'da okullar açılmaya başladı artık. Okullar açılırken işte bir koronalı eğitim yılı, ders yılı daha başlıyor. İşte bu eğitim yılında ne yapmak lazım? E, öğrencileri aşılamak lazım mı? Öğretmenleri aşılamak lazım mı? E, okulların kapanması gündeme gelebilir mi? gibi meseleler e, tartışılıyor. E, öncelikle şey söyleyeyim. E, hiçbir şekilde okulların kapatılı tutulmaması gerektiği konusunda herkes hemfikir Finlandiya'dan Rapinkansa gazetesinden giriyorum. Korona herkese açık etkinliklerde gece kulüplerinde ve restoranlarda buluştu. Şimdi de yetişkinler eğlenebilsin diye öğrencileri cezalandırmak hiç doğru olmayacaktır. Bu yüzden olası kısıtlamalar Asla yüz yüze eğitimin yakınından dahi geçmemeli diyorlar. Yani herkes bir dört elle en başta yüz yüze eğitime sarılıyor. Bunun dışında Portekiz'de mesela 16 yaşından küçüklerinde aşılanması... Gerektiği konusunda bazı yorumlar var çünkü hani gençler için normal bir hayat sürmek onların psikolojisi açısından son derece önemli. Hani bunun için hangi tedbirler gerekiyorsa onlar alınmalı diyenler var. Ayrıca öğretmenlerin aşılanması meselesi, ee, işte Fransa'da demin söyledim sağlık çalışanları, bakım evli çalışanları, itfaiyeciler, e, ordu mensupları aşılanıyor. Öğretmenler de bu aşı zorunluluğuna dahil edilsin mi e, diye konuşuluyor. E, Avusturya'dan Derk Kurye gazetesinden bir yorum, e, yorum şöyle diyor, belki de öğretmenlere aşı zorunluluğu mesleğe uygun olup olmadıkları gibi, Temel bir soruya da yanıt olacaktır. Çünkü ciddi bilim insanları ile komplo teorisyenleri arasındaki farkı görmek istemeyen öğretmenlere bilimin değerinin öğretildiği bir kurumda yer yoktur diyor. Öğretmenlerin de bu aşılama konusunda zorunlu mesleklere dahil edilmesi konuşulan meselelerden bir tanesi. Buradan da şeye geçeyim e, yine bir, bir tek satırda ben buraya da ilave Hı -hı. bulunayım bu konu da son derece altı çizilmesi gereken bir diğer konu Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde mesela yüzde eğitimin eğitime geçilen yerlerde bile Florida'da mesela vali maske takılmasının zorunluluğunu kaldırmak istiyor. Ve ceza keseceğini öğretmenlerin maaşından ve idari çalışanların okullarda da eğer ısrar ederlerse maskede diye aklın alamayacağı tuhaflıkta kararlar oluyor. Çünkü işte başka hesaplar, kar hesapları işin içine giriyor. Bu dediğin gibi son derece ciddi yani öğretmenlerin ve eğitimcilerin ehil olup olmadıklarını gösteren bu aşı meselesine dikkatli aşı ve maske gibi tedbirlere dikkat edilmesini gösteren çok önemli bazı haberlerde var. Evet e, yani eğit, eğitim e, okulların açık tutulması önemli. Bunun için e, tedbirler alınması gerekiyor. Bu iki yıl kaybetti zaten e, pek çok genç ve çocuk bu neslin korona nesli olmasına izin vermemeliyiz. E, i̇şte bu e, bir insan iki yıl işsiz kalınca istihdama yeniden katılması çok zor. O nedenle işte eğitimden kopunca da eğitimden kopmak da buna benzeyebilir. Eğitimden kopunca da eğitim hayatına dönmek bazıları için son derece zor olabilir. Karantina nesline dönüşmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı şeklinde yorumlar var. Yorumların haricinde de Britanya eğitim için ek yani korona korona ile ilişkili e, uğranan hasarı telafi etmek için ek 3.1 milyar pound e, eğitim sistemine aktardı. E, ki yani e, bu konuyla ilgili görevlendirilen e, yetkili bunun yeterli olmadığını 15 milyar pound gerektiğini, bunun hiçbir şey yetmeyeceğini söyleyerek istifa etmişti. E Hollanda hükümeti 8 milyar avro ...aktarıyor eğitim sistemine... ...zararları telafi etmek için... ...zararları telafi anlamında yapılan şeyler... ...öğrencilere mesela... ...ek ders koymak... ...kaçırdıkları, eksik kaldıkları dersler için... ...ya da bazı sınıfları... ...tekrar etmek isteyen öğrenciler varsa... ...yani sınıfı, seneyi toptan... ...tekrar etmek isteyen öğrenciler varsa... ...bunun için ayrılmış bir kaynak... ...ayrıca rehberlik, psikolojik... ...danışmanlık hizmetleri için... ...ayrılan bir kaynak bu... Yani Avrupa'da okullar açılırken hani sadece eğitimin yüz yüze olması gerektiği konusu değil, koronanın zararlarını telafi etmek de önemli gündemlerden bir tanesi. Ve bunun için bazı somut adımlar atılıyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, hayatı yönem taşıyan bir şey. Türkiye'den bu konuda pek yetkililerden bir açıklama duyulamıyor. O da ayrıca da tedirginliği artıran, belirsizliği geliştiren bir konu aynen. Böyle Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tuba. Görüşmek üzere.